Bu kıymetli değerli kitaptan. Efendim? Evet, babul yakini ve tevekkül. Bununla ilgili babımız zikredilmiş olan ilgili ayet ve hadisleri şerh etmeye çalışmıştık. Bu hafta ise babul istikame istikamet üzere olma babu Bununla ilgili gelen ayetler ve hadisler. <gülüyor> ne de arkadaşlar? İstikamet. Diyor ki ilim ehli istikamet Allah'ın dini üzere Allah'ın emirleri üzere sebat etmek. Bunun üzerine sebat etmek. Tabi bundan önce insanın dinin emirlerine ve hesaplarını yerine getirmeden önce ne yapması lazım? İhlas ile kalbinde imana imanını yerleştirmesi lazım. Yani önce ihlas olacak. Tabii ihlasla neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Tevhid olacak. İman olacak. Ardından da kişi, bu imanın sahibi olan kimse Allah'ın dini üzerine, şeriatı üzerine sebat edecek. İstikabeti ilim ehli bu şekilde açıklıyor. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme istikamet üzere olmasını emrediyor. Hud suresinde buyuruyor ki Allah-u Teala فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ فَاسْتَقِمْ umirt اُمِرْتَ Emrolunduğun üzere sana emrolunanlar gereğince Bunların üzerinde sebat ederek ne yap? İstikamet et. Dost doğru ol. Fes takibu kema umirt. Dedi ki yani Allah'ın dini üzerine kişinin sebat etmesi, Allah'ın emirlerini, Allah'ın dinini değiştirmemesi, ne arttırması, ne eksiltmesi, bunların hepsinden uzak durması. Dinde istikamet budur. <gülüyor> Allah-u Teala İnne Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Fussilet suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْبُنَ Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ Sonra istikamet üzere olanlar. Dost doğru yol üzerinde sabit, ayaklarını sabitleyenler. Dikkat ederseniz önce iman şartı zikrediyor burada. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْبُنَ Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikam. Ardından da dikkat edin önce ikhlas var, tevhid var. İbadete layık tek ilahın yaratıcı olan Rab olduğuna inanmak var. Ondan sonra istikamet. Din'in emirleri üzerine ayaklarını sapa sağlamla yapmak, sabitlemek. aramlardan kaçınmak, helalleri yapmak. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak. Bunu sünnet ışığında sünnete bağlılık çerçevesinde yerine getirmek. Bunların böyle olanların mükafatını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Hemen diyor ki: "Tetenazzelu aleyhimul malaike." Tetenazzelu aleyhimul malaike. Onların üzerlerine melekler iner. Ve melekler onlara ne derler? "El lâ tahafu ve Korkmayın. Dehşete düşmeyin. Alimler diyorlar ki yani geçmişte yapmış olduğunuz, işlemiş olduğunuz hatalardan ne yapmayın? <gülüyor> Pardon. Gelecekte, başınıza gelecek, gelebilecek şeylerden korkmayın. Siz istikamet üzerine olduğunuz sürece size Allah'tan bir yardım gelecek. Ve sizler bu istikamet üzerine olmaya devam edeceksiniz. Ve la tahzenu. Ne yapmayın? Hüzünlenmeyin. Üzülmeyin. Neye üzülmeyin? Geçmiş yaptıklarınıza üzülmeyin diyor. Allah sizleri ne yapacak? Böyle istikamet üzere olduğunuz sürece Allah'ın dinini yaşamaya çalıştığınız çalış, Allah'ın dinini yaşamaya çalışarak bu yolda devam ettiğiniz sürece üzülmenize de gerek yok. Üzülmeyin. Yani. Müjdeliyor melekleri. Böyle olan insanları istikamet üzere Allah'ın dinini üzere sabit olanları şekilde müjdeliyor. Ve devamlı diyorlar ki melekler ve ebşiru bil cenne bil cennetilleti kuntum adun ve müjdelendiğiniz size, pardon size vaad olunan size söz verilen cennetle de sevinin, müjdelenin kendi kendinize artık müjde verin allah Teala'nın size vaad etmiş olduğu cennet de sizin gideceğiniz, konaklayacağınız yerdir. Dikkat edin yani istikamet üzere olmanın mükafatı bu kadar büyük. Tamam Melekler? Diyor ki, "Napnu auliyakum fil hayatı dünya ve alahe. Napnu auliyakum fil hayatı dünya ve Rabbimiz Allah diyen ve istikamet güzel olan insanlar. Napnu auliyakum fil fil hayatı dünya Bizler Biz der, dünya hayatında sizlerin dostlarıyız, velileriniziz. Melekler diyor, bakın neden Hem dünyada ve hem de ahirette. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ Ve yani yine başka bir müjdeli müjdeliyor melekler. Diyorlar ki size cennette ne var? وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ Nefislerinizin istediği şeylerin hepsi size ne yapılacak? Cennette verilecek. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ve cennette seslenip istediğiniz her şey size ne yapılacak verilecek. <gülüyor> Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hani bu ayette Fussilet suresinin bu ayetinde istikamet üzere olanlarla ilgili melekler ne müjdeledi? "Velakum fiha ma techteyi enfusukum." Orada sizlerin nefislerinizin her canı çeken ne çekiyorsa, nefisleriniz canınız ne çekiyorsa her şey orada size var. Ve <gülüyor> İstediğiniz her şey de var. Ne istiyorsanız her şey orada mevcut. Size verilecek. Başka bir ayette Allah Teala buyuruyor ki Lehum ma yeşâûne fiha. Lehum ma yeşâûne fiha. Orada cennette insanlar ne dilerse, neyi isterlerse onlara o istedikleri, diledikleri, talep ettikleri şey verilecek. Ve Allah Teala devamında diyor ki Ve <gülüyor> ledeynâ veydiğimiz Onların istediklerinin ve dilediklerinin, canlarının çektiği şeylerin dışında bizim katımızda bir de ne var? Onlara vereceğimiz başka şeyler, ziyade fazlalıklar da var diyor Allah Teala. Allah'ların fazlı keremi çok büyük. Ama kulun da ne yapması gerekiyor? Allah Teala'ya yönelerek ona ikbal etmesi gerekiyor. Ona teveccüh etmesi gerekiyor. Dini üzerine Göndermiş olduğu sırat-ı Mustafim üzerine dost doğru bir şekilde yoluna devam et, dost doğru yolun üzerinde seyrine kulun devam etmesi gerekiyor. Sonra melekler devam ediyor, diyor ki bu verilenler size nuzulen min Rahim. İşte bu size müjdelenen cennetle orada istedikleriniz orada talep ettikleriniz her şey Nuzulun min Gafurun Rahim. Rabbimiz katında size bir ikram gafur olan ve rahim olan Rabbiniz katında size birer nedir bunlar? İkramdır. Ey mustakim istikamet üzere olmaya çalışan insanlar. allah Teala yine Sura suresi olması lazım. Yok yine Fusulet suresi. Fusulet 6. ayetinde. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah-u Teala kul de ki başarun meslukum. De ki ben sizler gibi bir beşerim, bir kulum. Yuha eliyya. Ancak bana ne olur? Allah kasından vahiy gelir. Bana Allah Teala vahiy gönderir. Ennam ilahukum ilahum vahid. Bu gelen vahyin bir tanesi nedir ve en önemlisi nedir? Ve bütün peygamberlere gönderilen bu vahiy nedir? Ennam ilahukum ilahum vahid. Sizlerin ilahınız o tek olan ilahdır. Fastakimu ileyhi. İşte o tek ilahınıza ibadetinizi yönelttiğiniz ve ibadeti tek hak eden o ilaha fastakimu ileyhi. Ona ne yapın? Yönelin ona karşı istikamet üzere, Doktor olun. Onun dininde ayaklarınız ne yapın? Sabitleyin, sebat gösterin. Fastakimu ileyhi. Sonra devamla diyor ki Allah Allah Teala Peygamberimizden şöyle söylemesini emrediyor. Ve stagfiruh. Ve ona ne yapın? İstiğfar edin. Günahlarınızı başlamasını isteyin. Niye? Çünkü ilim diyor ki arkadaşlar. istikamet üzere olmaya çalışan, Allah'ın dini üzerine ayaklarını sabit kılmaya çalışan, sebat etmeye çalışan her insan ne yapacaktır? Zorluklarla karşılaşacaktır. Şeytanın ona kurduğu oyun ve hilelerle baş başa kalacaktır. Ve o yolda tökezleyecektir, hata edecektir, yanlışlara düşecektir. Bu sebeple onun, ondan istiğfar etmesi gereken ameller sadır olacaktır. Ayette böyle bir incelik var. allah Teala diyor ki, O ilahınıza fes takimu ileyh Ona karşı mustakim olun, onun dinine sebat gösterin. Ve ne yapın? Bu yolda yürürken yapacağınız hatalardan dolayı da ondan Bağışlanma ve mağfire dileyim. Ve lil müşriki. Ayetinin devamında diyor ki Ve vaylun lil müşriki. O müşriklerin vay haline. Çünkü yoldan sapılan en, sapılarak işlenilen en büyük hata hangisi arkadaşlar? Şirk. İstikametin kaybedildiği dediğimiz gibi yoldan insanı savurduğu, attığı en büyük günah, en çetin günah şirk. Bu sebeple allah Teala ayetin sonunu neyle bitiriyor? وَيْلُنْ لِلْ مُشْرِكِينَ Müşriklerin vayhani. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki İmam Nevevi'nin zikretmiş olduğu ayetlerden bir tanesinde burada. Kitabında. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra istikamet üzere olanlar var ya فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Fele khaufun alehim ve lahum yahzanun. Onlara korku yok. Onlara hüzün de yok. Ve lahum yahzanun. Fele khaufun alehim ve lahum yahzanun. Ayet-i şukduk. Fele khaufun alehim ve lahum yahzanun. Onlara bir korku yok. Onlar üzülmezlerdi. <gülüyor> Üzülmeyeceklerdi. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar, Allah'ın dini üzere olmak, Allah'ın emirleri üzerine sebat etmek mükafatı böyle. Bol olan. Bu kadar allah Teala'nın aleyküm selam. Fazlı Kerem'iyle bahşetmiş olduğu mükafatlar var. Melekler iniyor. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Onlara melekler iner. Bu sebeple müstakim olmaya, Allah'ın dini üzerine sabit kalmaya ne yapmalıyız? Hırslı olmalıyız. Çaba sarf etmeliyiz. Gayret etmeliyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat geliyor ki bu babın ilk hadisi an Ebi Amr ve kile Ebi Amra Sufyan İbni Abdillah Sufyan, Sufyan İbni Abdillah radıyallahu anh diyor ki Sufyan İbni Ebi Abdillah dedim ki Allah Resulüne kultu ya Rasulallah, Aleyhisselatü Vesselam'a gelip peygamberimiz diyor ki kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ahadan gayrak bana İslam ile ilgili, bu din ile ilgili bir şey söyle ki, artık o söylediğin şeyden sonra ben başkasına gidip soracak bir ihtiyacım olmasın. Bana yetsin. Yani bana bir öğüt, bir nasihat. Ver ki, artık ben onu senden alayım. Ondan sonra da artık kimseye gidip de soru sormaya ihtiyacım olmasın. Yeterli olsun. Benim dünya ve ahiret, saadetim için, beni cennete götürecek, nitelikte ol olacak, bir söz söyle. Ey Allah'ın Resulü diyerek, Aleyhissalatu vesselam yanına gel geliyor. Bu sahabe Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki ona "Kul amantu billah." "Kul amantu billah." Yani her şeyden önce güzel ahlaktan, Allah'ın dininin, üzer dinin üzere istikamet üzere olmaktan, sabit olmaktan, haramlardan kaçınmaktan, helallere, ha emir olunan itaatleri işlemekten önce ne lazım? İman. Allah'a iman etmek lazım. Kul aamentu billah. Peki Allah'a iman et. Tabi Allah'a iman etmenin hangi manalara geldiği 23 sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmış. Allah'a iman nedir? Bazılarının zannettiği gibi Allah tek yaratıcıdır, tek yağmur yağdırandır, yeryüzünün tek sahibidir, ya, yeryüzünün Çekip çevirendir olarak düşünmek. Tek başına bu, bu şekilde imanı tarif etmek. Ne değil? Doğru imanın tarifi değil. Eksik kalır. İmanın lübbü. Ne demek lübbü? Aslı. Çekirdeği nedir arkadaşlar? İbadete layık. Tek ilahın Allah olduğunu yapmak? itikat etmek. Ve bunun gereğince amel etmek. Allah imandan sonra diyor ki bu sahabeye aleyhissalatü vesselam قُلْ آمَنْتُ billah, ثُمَّ اِسْتَقِمْ Allah'a iman ettim de sonra da اِسْتَقِمْ Allah'ın şeriatı üzerine, Allah'ın dini üzerine sebat et. Peygamberin sünneti ışığında. İstikamet kelimesi diyorlar. Bütün bunları içerir arkadaşlar. Yani Allah'ın dinini Peygamberi model alarak Peygamberi örnek alarak onun yaptıklarıyla sınırlandırarak amellerini sınırlandırıp ne yapman? Ayaklarını bu din üzerine sabit kılman. Yani aleyhissalatü vesselam'ı her amelinde örnek alacak. Geçen birisiyle konuşuyoruz. İşte diyor ne var ki diyor hoca el fatiha dediği zaman bizim de fatiha okumamızda. Ne zararı var ki? Tabi ona dedik yani bunda aslında çok büyük zararlar var. Çok büyük yanlışlar var. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında tabi konu, konu şeyden gelmişti. Ezan doğasından gelmişti. Ezan doğası yapılması emir olunuyordu. Aleyhissalatü vesselam ashabına ve kendinden sonra gelecek olan insanlara bunu emretmişti. Sizden birisi ezana Duyduğu zaman müezzinin söylediğini söylesin. Ardından bana salat getirsin, Sonra şu dua okusun. Ama hiçbir zaman camide bu ezan duası ne yapılmamış? Topluca cemaatle yapılmamış ve ardından Fatiha denmemiş. Yani her gün dine ne yapılıyor? Bir şeyler katılıyor. Hatta bu öyle süratle, öyle hızlı bir şekilde yapılmaya yapıla geliyor ki bu toplumun içinde bulunan bazı İnsanlar bile bunu yetişemeyebiliyor, göremeyebiliyor. Bakıyorsunuz bazı camilerde hala mesela ezan duasını cemaatle okunmadığını görüyorsunuz, hala ezan duası okunduktan sonra elfat edenmediğini görüyorsunuz. Biraz baktığınız zaman, duyduğunuz zaman, kulak verdiğiniz zaman öğreniyorsunuz ki caminin yaşlıları ihtiyarları karşı çıkıyorlar. Diyor ki ya kardeşim biz 50 seneden beri, 40 seneden beri aynı camide namaz kılıyoruz. Kaç tane hoca eskittik? kaç tane hoca gönderdik? Böyle bir şey yoktu. Ezanın duasında herkes kendi okurdu. Diyerek karşı çıktıklarını görüyorsunuz. Ben birçok camide duydum okunmayan camilerde. ihtiyarlar karşı çıkıyorlar buna. Ne? Neden? Çünkü diyorlar biz böyle yani yapmıyorduk. Nereden çıktı bu şimdi yeni? Eski yeni adet mi getirdiniz? Bu da nereye geleceğiz? Yani Allah'ın dini üzerine istikamet etmek, o din üzerine ayaklarının sabit olması, kulun sebat etmesi, önce Allah'a iman etmekle ve bu dini peygamberin sünnetine bağlı olarak, ona uygun olarak yaşamakla olur arkadaşlar. Bu iki önemli ilke salih amelin şartlarından şartlarıdır. Yani nedir o salih amelin şartları? İhlas ve mutabaat. Yani bu bilgi öyle büyük bir bilgi ki arkadaşlar Belki size çok hafif gelebiliyor. Belki şeytan insanın gözünde bunu küçümseyebiliyor. Belki çok kolay elde edildiği için gereken önem verilmeyebiliyor. Ancak bu bilgiye ulaşamayan insanların amellerinin ne kadar karışık, salih amellerinin ne kadar bulanmış olduğunu görüyorsunuz. Saç saplan samanı ayıramayacak kadar her duyduklarını, her işittiklerini yapar oluyorlar. Allah'a salih ameller sunduklarını dini üzerine mustakim, istikamet üzere olduklarını zannediyorlar. Halbuki yaptıklarının hepsine arkadaşlar? Bomboş. Çünkü niye? O amelin salih olabilmesi için, Allah katında makbul olabilmesi için gerekli olan şartlar yerine gelmemiş. İhlas yerine geldiyse bakıyorsunuz ki mutabaat Peygamberin sünnetine uygun olma şartını atmış, halal görmüş. Diyor ki adam ne zararı var ki kardeşim Fatiha okusam. Düşünebiliyor musunuz? Zannediyor ki adam günde böyle El-Fatihah dendiğinde onu okudukça Allah katında ne yapıyor? Sevap alıyor zannediyor. <gülüyor> Halbuki bu amel salih olabilmesi için ne olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, dinine uygun olması lazım. İkinci hadise, Ebu Hureyla radiyallahu anh diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Kâribu İmam Nevevi rahimahullah Burada bu hadisi zikretmesinin sebebi istikameti açıklaması lazım. Kâribu Diyor ki ilim El-mukarabe el el-kastu lezî lâ guluvâ fîhî ve lâ taksîr İnsanın Allah'a yönelişinde ifrat ve tefrit yapmadan Seyrine devam etmesidir. Yani diyor ki, tam Türkçe'sine diyebiliriz ki, itidalli olun. Orta yalı tutun. Ne sevaba gireceğiz diye Allah'ın indirmediği, Kur'an'ında indirmediği, peygamberinin sünnetinde meşru kılmadığı şeylere yönelin. Ne de taksir sahibi olun. tefrit sahibi olun. Oturup böyle gevşeklik içinde amelleri terk ederek, salih amellerden uzak olarak yaşayın. Bu değil. Bunun ortası arkadaşlar. Karibu. İtidalli olun. Dost doğru yola girin ve bu yolda itidalli olun. Vesedidu. Vesedidu. Hedefi ihlasınız, ihlas ile isabet ettirerek doğruları yapmaya çalışın. Yani doğru yolda doğru bir şekilde ihlaslı olun. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bilin ki ey ashabım, bilin ki ey ümmetim, sizlerden kimse لَنْ ahadun bi بِعَمَلِهِ Ne kadar ameli işlerse işlesin, ne kadar Allah'a ibadet ederse etsin, ameliyle ne yapamayacak? Ameli karşılığında kurtulamayacak. Yani kurtulması onun ameline bağlı değil bu manada. Onu kurtaran amelleri olmayacak. Yani kimse bu manada Ameline ne yapmasın, güvenmesin. Hani sürekli söylüyoruz ya. Genelde insanda şöyle bir, genelde insanda şöyle bir e, hava olabiliyor. İbadet yaparken işte Ramazan ayında bir ay uş tuttuk. Artık Allah kabul eder. Başkaları tutmuyor zaten yaptık. Yani sanki Allah ona ihtiyacı varmış gibi. Ya işte eşya valide tutmamıza gerek yok bir ay Ramazan uş tuttuk. Baya bakıyorsun nafile ibadetler. Bunların hepsinde bir gevşeklik var. Neden? Zannediyor ki adam yapan kul Allah bunlara yapılan ibadetlere, kulun yaptığı ibadetlere muhtaç ve kul bunları yaptı ya. Tamam artık. Kurtuldu. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Lâ yunjîe ahadun amelihi. Kimse ameliyle kurtulmayacak. "Kâlû diyor ki: "Sen de mi ey Allah'ın Resulü?" Yani çünkü geçen hafta da söyledik ya Aleyhissalatu vesselam Allah'ı en iyi bilen ve Allah'tan en çok korkan kul olması hasebiyle Allah-u Teala'ya en çok ibadet eden kullardandı. Sahabeler sen de mi Allah'ın Allah'ın Resulü? Yani sen de mi bu ameli kendisini kurtarmayacak olanlardan ameliyle kurtulmayacak olanlardan sen de mi bunların içindesin dendiğinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La veene Ben de evet Ben de yani bu şekilde olacağım. İlla en yetegammeden yallahu bir rahmetin minhu ve fadl. Ancak Allah'ın, allah, allah Teala'nın rahmeti ve fazlıyla bana muamele etmesi müstesna. Yani bizlerden, bizlerin kurtuluş sebebi arkadaşlar, cennete giriş sebebimiz, vesilemiz Allah'ın neyi? Rahmeti ve fazlı keremi. Yoksa kimse ne yapmasın? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın dahi amelleri ne yapmayacak? onu bu manada kurtarmayacak. Tabi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki من عملة صالحا من ذكرين او انثى من عملة صالحا من ذكرين او انثى ister erkek olsun ister kadın olsun salih amel kim işlerse وَهُو mu'minun tabi iman ederek, mümin olarak فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا erkek olsun kadın olsun Mümin olmak kaydıyla, mümin olarak salih amel işleyene bizde bazı söyle, Nuh iyen nehu hayaten Ona bu dünyada güzel bir hayat yaşatırız. Çok önemli bir müjde arkadaşlar. Bu dünyada tayip, güzel, sıkıntısız bir hayat yaşamak istiyorsa insan ne yapması lazım? Mümin olarak salih ameller işlemesi lazım. Ve ne cizyen them ajrahum i ahseni ma yaptıkları amel üzere istedikleri ameller üzere onlara en güzel karşılığı, en güzel cezayı ne yapacağız diyor Allah Teala? Vereceğiz. Çünkü bu ayette sanki şu anlaşılabiliyor, Anlaşılabilir. Sanki ayetle biraz önce okumuş olduğumuz hadis çelişiyor gibi anlaşılabilir. Değil mi? Yani hadis de diyor ki kimse iyi ameli ne yapmayacak, kurtarmayacak. Ayette de diyor ki onların yapmış oldukları iyi Güzel amellerine en güzel bir şekilde ne yapacağız? Karşılık vereceğiz. Cezalarını onların karşılığını, mükafatını vereceğiz. Alimler diyorlar ki ameller cennete girmenin ancak ne olabilir? Sebebi olabilir. Yani ameller cennete girme, kulun cennete girmesine sebep olabilir. Yoksa amellerin karşılığı olarak kul cennete girmez. Anladık mı bu ince ayrıntıyı? Yani kullar yapmış olduğu ameller sebebiyle Allah onlara rahmet eder, merhamet eder ve cennete sokar. Yoksa yapmış olduğu amellere mukabil, amelin bir karşılığı olarak ne yapmaz? Cenneti hak edemezler. Cennet o kadar ucuz, cennet o kadar kolay değil. Anladık mı? <gülüyor> Dediğimiz gibi burada Aleyhisselam diyor ki: bu ve saddidu." olun ve bu yolda çaba sarf edin. Hedefi tutturmaya çalışın. Yani bu saddidu ifadesinde alimler diyorlar ki demin okuduğumuz ayetten de buraya geliyorlar. Hani Fussilet suresinin 6. ayetinde Allah Teala diyor ya: "Kul innema ana basarun mislukum." ki ben sizler gibi bir beşerim. "Yuha ileyye annama ilahukum ilahun vahid." İlahınızın tek bir ilah olduğu bana ne oldu? Vahiy Fa istakimu ileyh. O halde bu ilaha Allah'a ne yapın? Fa istakimu ileyh. Ona yönelin ve onun yolunda ona olduğunuz o doğru yolda sebat gösterin. İtidalli olun. Hadislerde diyor, "Kari bu, itidalli olun." Veseddidu ile diyor, "Çalışın. Hedefi tutturmaya çalışın ihlas ile." Ve bu seddidu ifadesinde şu var. Yani hatalar olabilir. Ayak sürçebilir. Yanlışa düşebilirsiniz. Hemen ayetin devamında ne diyor? Festaqimu ileyhi Hemen peşinden Vestağfiruh Ona ne yapın? İstiğfar edin. Bağışlanma dileyin ondan. Niye? Çünkü bu yol üzerinde seyir halindeyken ne yapacaksınız sizler? Hatalar işleyeceksiniz. Günahlar işleyeceksiniz. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki لَوْ لَمْ bu. Sizler şayet günah işlemeseydiniz. لَوْ لَا تُذُنِّبُوا Yani günah işlemeyen, tamamen günahtan el, eten, el etek çeken kişiler olsaydınız. لَذَهَبَ zehaballahu bikum, Allah sizi götürür. ثُمَّ لَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنِّبُونَ Sonra yerinize öyle bir kavim getirir ki günah işlerler. فَيَسْتَغْفِرُونَ Allah, فَيَغْفِرُوا lehum. Sonra da allah Teala'dan istiğfar, yani günah işlerler ve ardından tövbe edip Allah da onların tevbelerini ne var? Kabul eder. Bu hadis Müslim'de, İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor bu hadisi. Yani istikamet üzere olunurken kulun günah işleme ihtimali yüksek. Şeytanın onu kandırması varit. Ancak ardından hemen ne geliyor arkadaşlar? Kulun şöyle demesi lazım. Kendini düzen verip, toplayıp ben istikamet üzere olmaya devam edeceğim. Bu yolda gayret sarf edeceğim. Çaba sarf edeceğim ve yapmış olduğum bu hata anlık bir gaflettir, anlık bir hatadır. Hemen bundan tövbe dileyip, Allah'tan mağfiret dileyip, yoluma seyrime devam edeceğim. Kul sürekli kendine bu şekilde ne yapmalı arkadaşlar? Söz vermeli, bu sözü aklından çıkarmamalı. Evet, hemen diğer baba geçelim. Babu'l-tefekkur fiyazim-i mahlukatillahi ta'ala. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu azametli mahlukatı tefekkür etmek. Ve fena'id-dunya. Dünyanın faniliğini düşünmek. Tefekkür etmek. Ve ahvalil ahira. Ahiretin dehşetini, korkutucu ahvallerini, hallerini düşünmek. Ve sâir-i ve Bunun dışındaki dünya ve ahiretlerle ilgili tefekkür etmek. Ve taksir nefs ve tehzîbihâ. insan nefsinin kişinin kendini Allah Teala'ya karşısında ne kadar taksir ehli olduğunu, yaptıklı, yaptığı amelin ne kadar eksik olduğunu düşünmesi, ve tehzibiha ve kulun bu şekilde nefsini terbiye etmesi ve hamliha alal istikame ve kulun nefsini sürekli istikamet üzere tutmaya çalışması babı. Yani i̇mam Nevi bu kadar büyük bir başlık unvan koymuş. Bu babla ilgili olarak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 Allah Teala bu ayetlerde şöyle buyuruyor. İnne fi halqi semavati vel ardi ve ihtilafil leyli liuli'l Yani Allah Teala bize çevremize bakmamızı istiyor. Kendimize bakmamızı istiyor, istiyor ayetlerde. Ve fi enfusikum afela tubsirun. Sizin kendi nefislerinizde büyük ayetler var. Kendinize bakın. Afela tumsirun? Görmüyor musunuz? Yine ayetlerde burada gelecek. Afela yanzuruna ilal ibil keyfe kulikat deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Ve ile sema keyfe semaya bakmazlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Yani allah Teala tefekkür etmemizi, bu allah Teala'nın yaratmış olduğu bu büyük mucize olan kevni ayetlere bakıp, tefekkür edip bir sonuç çıkarmamızı istiyor. Yani önemli olan bir de sonuç çıkarmak. Yani insan düşünün, adam hani kırmızı kitabın yazarı var ya ciltlerce dolusu yazmış kitabı her sayfasında Allah-u Teala'nın rububiyetini, nasıl yaratıcı olduğunu, ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu anlatıyor. Arı nasıl bal yapar. Öyle değil mi? İşte dağlar nasıl yeryüzüne dikilmiştir? Yeryüzünün sallanmaması için sanki bir ee, çadıra çakılan ne gibidir? Kazık gibidir. Böyle çeşitli çeşitli farklı farklı örnekler vererek allah Teala'nın tek yaratıcı olduğuna kail olarak bunu ispat ederken öbür taraftan da bakıyorsunuz ki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 yeryüzünün tek sahibi Allah'tır deyip de ondan sonra duanızda, nidanızda, istianenizde başkalarına teveccüh eder yönelisiniz. Yani sizler benim sizden istemiş olduğumuz istemiş olduğumuz sonuca varamadınız ey müşrikler. Sizler tenakuz içindesiniz, çelişki içindesiniz. Allah'ın tek yaratıcı olduğunu kabul etmeniz sizlerin neyi aynı zamanda kabul etmenizi gerekli kılması lazımdı? Söyleyin.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 Başına sıkıştığı zaman Yetiş Abdülkadir Geylani, Yetiş ya Hamza dediyseniz nasıl o dönemki insanlar bu fayda vermediyse şimdi de size bu ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Çünkü sizden istenilen bu değil. Allah Teala burada Mekkeli müşriklere rububiyet tevhidini göstererek onların bunu nasıl kabul ettilerse ulûhiyet tevhidini de kabul etmeleri gerektiğini ne yapıyor Allah Teala onlara ispatlıyor. Ama onlar akılsız oldukları için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 Göklerin ve yerin yaratılışında وَاَقْتِ لَا فِي الْلَيْلِ ونهار, Gecenin gündüzün ardından, yani geceyle gündüzün birbiri ardından gelmesinde لَاَيَاتِ لِعُلِ الْاَلْبَامِ لُب sahipleri, ne demek? lub teminden söyledik. Bir şeyin aslı özü. insandaki o şey nedir? Asıl öz, akıl. Akletmek. Onun da ilmehline diyor kalpte olduğunu söylüyor. Akıl sahipleri için ne vardır? Bunların hepsinde birer ayet vardır. Ellezine <gülüyor> ki bunlar akıl sahipleri kimler bunlar? Ellezine yezkurun kıyamen ve ku'ûden Onlar ki Allah-u Teala'yı ayakta oturarak ve alâ cunûbihim ve yatarak ne yaparlar? Anarlar. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak iki türlüdür arkadaşlar. Mutlak zikir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 ayaktayken, kıyamdayken, otururken ve yanları tarafına yatmışken, Allah'ı sürekli anarlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي Ve tefekkür ederler ve düşünürler. Neyi düşünürler? Semaların, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Ve şu akabinde ardından derler ki رَبَّنَا ma خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا ma خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbim, Rabbimiz Allah'ı andıktan sonra bu insanlar tefekkür ettikten sonra derler ki Rabbimiz sen bunların hiçbirini ne yapmadın? Boşa halketmedin. Boşuna yaratmadın. Rabbena ma halakta hâve batila. Ancak küfür sahibi olanlar Aleykümselam. Ancak küfür içinde bulunanlar, Allah'a inkar edenler ne derler? Allah teala diyor: ki halak mese maa wa al arda oma arda Ne gökleri ne yeri ve ne ne göğü ne yeri ve ne de ikisi arasındaki hiçbir şey biz bir başı boş yaratmadık diyor Allah teala. Zalike ancak yerin ve göğün başı boş, hiçbir işe yaramadan böyle tesadüfen görevi olmadan yaratıldığını zannedenler kimlerin zannıdır? ذَٰلِكَ <gülüyor> ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu zan, bu inanış, bu sav, kimin inanışıdır, zannıdır? Zannul <gülüyor> lezîne keferu. Ancak müminler ne der? Rabbena مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz, sen ne yapmadın? Yeri, bu gökleri ve yeri boşa yaratmadın. Tabi, akabinde hemen tevessül ediyor. Elbab.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 İsim sıfatlarını sayarak akabinde kulun ne yapması? O isim sıfatlarla Allah'a evet. tevessül etmesi. Ubeyd ibn Umeyr radıyallahu anh, İbn Hibban rivayet ediyor bu hadisi. Ubeyd ibn Umeyr radıyallahu anh Ashara radıyallahu anh'a gelerek diyor ki: "Akhbirini bi acjabi şey'in ra'aiti ra'aitih min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ubeydi İbn-i diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a bana ey Ayşe anamız, ey Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatü vesselam'da gördüğün ve en hayret ettiğin şaşırdığın şey ney? Onu bana haber verir misin? Diyor. Sonra Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki açıklıyor ne, ne e, gördüğünü Kâlet lemme kâne leyleten min leyâli Söyledi ki: "Ya Aisha, verini atabedu, Laila di Rabbim. Allah benim günümün geldiği, gecemin geldiği gün, yani Peygamber Aleyhisselat Vesselam benim yanımdayken o gece benim yanımda dedi ki bana: "Verini atabedu di Ey Aisha, beni biraz bırak, yani bana biraz izin ver de. Rabbim enabim, ibadet edeyim.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 diyor ki eşra diyallah'ın. Sonra peygamber aleyhissalatu vesselam kalktı, abdestini aldı. Sonra namaz kılmaya başladı. Felem yezel ki diyor ki birden ağlamaya başladı aleyhissalatu vesselam ve ağlaması sürekli devam etti. Hatta belle hicruhu ta ki diyor göğsü ne yaptı? ıslanmaya başladı. Qalat <gülüyor> ve kana jalisan aleyhissalatu vesselam aleyhissalatu vesselam oturuyordu yerinde oturmuş bir şekildeyken falan yazılıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem belle lehyetuhu ta ki aleysatullah ağlamaya devam etti ta ki sakalı dahi ağlamaktan ne yaptı ıslandı. Kal thumma baka hatta belal ard. Ağlaması yine devam etti diyor. Ta ki yer oturduğu yer ıslandı. Aleyhissalatu vesselam böyle ağlıyor. Fe bilal yuazzinuhu bis salah. Bilal gelerek namaz için ezan okuma namaza, namaza ezan okumak için geldi diyor Bilal. Bilal <gülüyor> radıyallahu an peygamberimizi görünce, ağlarken görünce dedi ki Ya Resulallah tepkiyi ve kad gafarallahu leke ma tekaddemen min zembike ve ma teakhar. Ey Allah'ın Resulü Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affetti. Buna rağmen ağlıyor musun? Göz yaşa döküyorsun. Yani Bilal radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'daki teabbud, ibadet, abid alametlerini görüyor. Huşuyu görüyor, korkuyu görüyor. Allah'a olan yönelişi, zilleti, boynu büküklüğü görüyor. Diyor ki, sen allah Teala'nın gelmiş geçmiş günahlarını affettiği bir insansın. Yani buna rağmen ağlıyor musun? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efala <gülüyor> أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Allah'a şükreden bir kul olmayın mı? لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ الْلَيْلَى Bana diyor bu gece öyle bir Sورة indiki, ki, bir, öyle bir ayet indiki. Vay! Lümen kara ha, olam yeter. Vay! Lümen kara ha, bu ayetleri okuyup da demek ki bizim burada okumuş olduğumuz ayetler onlar. Bu ayetleri okuyup da onlar onlar hakkında tefekkür etmeyen kişinin diyor vay halini Vay halini. Aleyhse. Sonra Aleyhisselam ayet okuyun. İnfi külkü, ve ve ve ve ve ve ve o halde arkadaşlar bizler de bu ayetlerle yine yapmamız lazım. Hakkında tefekkür etmemiz lazım. İma, Devamla İmam Nevi Rahimahullah sizlere Gâşiye suresindeki ayetleri zikrediyor. Allah Teala buyuruyor ki Develin nasıl yaratıldığına onlar bir bakmaz mı? Hırçan büyük varlıklar, yaratıklar ama insanın hizmetine sunulmuş. Öyle değil mi? Hatta ona O'na ve diğer bineklere binildiği zaman hangi dua okuyoruz? Subhanellezi sakharalane hâzâ ve mâ lehu mukrinin. Ne demek? Subhanellezi sakharalane hâzâ. Bize bunu musakhar kılan, bizim hizmetimize sunan Allah tüm noksan sıfatlardan nedir? Münezzehtin. Subhanellezi sakharalane hâzâ ve mâ lehu mukrinin. allah Teala bize bunu musakhar kılmasaydı bu deveyi bizim hizmetimize Emrimize, itaatimize sokmasaydı ama كُنَّا لَهُمْ Biz ona ne yapamazdık? Güç yeteremezdik. وَمَا كُنَّا Güç yeteremezdik. Ama şimdi bak böyle küçük bir çocuk bile deviyi önüne alıyor, arkasını alıyor, böyle sürüyor. Kimin musahhar kılmasıyla, kimin hizmetimize amat etmesiyle bu gerçekleşiyor? Elbette ki Allah-u Teala. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Göğün nasıl yukarı kaldığına Kırı kaldırıldığına bakmazlar mı? Onu görmezler mi? Ve ilel cibali keyfe nusibet Dağların yere nasıl çakıldığına nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Ve ilel ardi keyfe sutihad Yeryüzünün insanlara böyle dümdüz rahat yürüyebilecekleri bir şekilde kılınmış olduğuna bakmazlar mı? Bunların hepsinde birer ne vardır arkadaşlar? Birer ayet vardır. Sonra İmam Nevi Rahimahullah diyor ki efelen yesirun fil ardi, onlar yeryüzünde gezip bakmazlar mı keyfe kana akıbetu akıbe, terkedibin yalancıların akıbetinin yalancıların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı İmam Nevi Rahimahullah bu ayetlerin ardından bizlere bir hadis zikrediyor ki bizler bu hadisi pardon ayette diyor ki evet. imamun bizlere bundan sonra bir hadis zikrediyor ki bu hadis bize 66. Riyazu Salih'in Salihinin 66. hadisinde gelmişti hadisi biz açıklamıştık hadisin zayıf olduğunu söylemiştik Hadis'ten ne diyor, elkeyyisu men dâne nefsehu. Elkeyyisu men dâne nefsehu. Akleden, akıllı kimse, kendini hesaba çekendir. Ve amile limâ ba'del mevût. Ve ölümden sonrası için ne yapandır? Çalışandır, amel edendir. Vel acizu, aciz. Kimse kimdir, aciz olan kimdir?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 Bunların yerine geçer kafidir. Bu hafta burada kalalım. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve tuzbilayyik.